Arkadaşlar e, yayın kopmuştu tekrar geldik. <gülüyor> en son Şevkani'nin taklide karşı olan bir halim olduğunu söylemiştik. Şimdi fazla vakit kaybetmeden metni okumaya geçelim. Hayrettin Karaman evet Hayrettin Karaman hocanın e, övgüyle bahsettiği ve bazı eserlerini çevirdiği bir alimdir. Şevkani ee, taklide karşı çıkması ve iştihadı savunması dolayısıyla. Şevkani zeydi bir alim, yani aslında Şii bir alim olarak değerlendirilmesi gerekirken, ehl-i sünnet alimleri e, şevkaniyi kabul ederler. Yani şevkani'nin tefsirinden istifade ederler, kullanırlar. <gülüyor> Özellikle Selefi meşrepli olan kardeşlerimiz Şevkani'nin tefsirini kullanırlar. Mesela Ürdün'de bazı Selefi ama İhvan Müslüm'üne yakın olan bazı grupların Şevkani'nin bu tefsirini okuduklarını görmüştüm. <gülüyor> Suratül Müminun Okuyacağımız bölüm minun suresinin ilk ayetleri <gülüyor> Emine Hanım görüntü ve ses hala yok mu? Görüntü sesle problem yok inşallah tamam. Hiye ki yetun bila hilafin islifsiz Mekkidir minun suresi Kâlül Kurtubî Kurtubi dedi ki kulluha mekkiyetun fi qawli al-jamii e, herkesin ortak fikrine göre bu ayetler tamamı ya bu surenin tamamı Mekkidir ve ayatuha 119 ayet 119 ayettir tamam ve kad akraja Ahmed ve Muslim ve Abu Davud ve Tirmizi ve Ibn Majah ve geyruhum an Abdullah bin al-Saibi qala Kare sallallahu kale sallallahu, kale sallallahu, e, pardon, kale, sallallahu aleyhi pardon sabah. Mekke e, Mekke'de sabah namazını kıldı festeftaha suretül mu'minin nur sure'siyle başladı. Başından okumaya başladı hatta ize ca zikru Musa ve Harun veya zikru Isa alhattu sa'lete ee, Hz. Musa Harun ya da Hz. İsa'nın kıssası zikredildiğinde bir öksürük aldı onu ve rüküye vardı. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında ayetlerin tertibi yapılmıştı. Yani Peygamberimiz e, Mümin'ün Suresini okudu. Ne demek? Ayetlerin tertibi vardı. O tertibe göre okudu. Surelerin tertibi Hakkında ihtilaf vardır. Benim kanaatim içtihadi olduğudur. Tevkifi e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından değil de sahabenin içtihadına göre. Çünkü surelerin e, Musaftaki bazı yerlerin değiştiğini görüyoruz farklı Musaflarda. E, yani hepsi itibarlı olmasa da en azından bir kısmının yerlerinin e, içtihada açık olduğu anlaşılıyor. Ancak ayetlerin tertibi kesinlikle tevkifidir. Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi nasıl duyulmuşsa öyle devam etmiştir. Bu akhraj el beyhaqiyu min hadis anesin al Nabi sallallahu aleyhi sallam, "Annu qal, lama khalak Allahu Allah teala cenneti yaratınca, "Qal ala tekellemi." Ona dedi ki, konuş. "Ta cennette şöyle konuştu: "Qad iman edenler kurtulmuşlardır." dedi. و اخرجه ايضا ابن عدي والحاكم واخرج الطبراني في السنن سنه وابن ما وابن مردوي مردوي وابن مردوية من حديث ابن ما و ابن مردوي مردويه diye okunur ibn marduy diye عباس مثله benzer şekilde ibn عباس bu hadisi nakletmiş وقد ورد في فضائل العشر الآيات من اول هذه السوره ما سياتي قريبا bu surenin ilk 10 ayetinin fazileti hakkında e, bazı hadisler varit olmuştur. Kavluhu قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ, افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ayeti hakkında قَالَ الْفَرَّاءُ فَرَّاءُ dedi ki قَدْ هَاهُنَا يَجُوزَنْ تَكُونَ تَكُونَ تَكِيدًا لِفَلَاحِ الْمُؤْمِنِينَ Buradaki قَدْ müminlerin kurtuluşunun felahını tehkit için Gelmiş bir harf olabilir mümkündür ve yujuz antekona takdiri ben min alhali maziyi hale yakınlaştırmak için gelmiş de olabilir. Kad efleha el yani müminler felah bulmuştur hale yaklaştırsa ferah bulur manası verilebilir Türkçe'de belki. Lian kad تقرب الماضي من الحاضر Çünkü diyor kad harfi maziyi hale yakınlaştırır hatta tulhiku bi hukmihi ki o mazideki hükmü hale de bağlasın halde de aynı şey geçerli olsun E la terahum Görmez misin şöyle der insanlar kat kametis sala namaz namaza başlandı قبل حال قيامها yani henüz namaza başlanmamışken namaza başlandı denilir. Dolayısıyla maziyi hiyle bitiştirmiş olur olunur. Wa yakunu ma'na fi'l ayeti o zaman ayetteki mana şu olur. Wa ennel falahe kad hasala lehum. Wa annahum alayhi Yani onlar için felah e, hasıl olmuştur. Ve onlar aynı halde devam etmektedirler. Felah halinde kurtuluş halinde devam etmektedirler. Vel felahü azzaferu bil muradi ve min minel mekruhî Felah ne demektir? Gayeye nail olmak istenilmeyen şeyden de kurtulmaktır. Vakîle bir başka görüşe göre ise fil hayri. Hayırda kalmak, devam etmektir. Biraz büyütmek istiyorum. Gözümü yordu bu. و أفلح إذا دخل في الفلاح أفلحها فلاحا girdi manasında olur. ويقال أفلحه إذا أصاره إلى الفلاح أفلحه ودلنر o zaman yani biri diğerini felaha sevk ettiğinde kurtuluşa sevk ettiğinde iflahu onu iflah etti. Yani Allah o kişiyi iflah etmez diyoruz ve Türkçede kullanıyoruz yani geçişli olarak ve kuttek dem biyanu magna falahı fi övlen bakar te bakar suresini girishinde manası geçti oraya bakabilirsin diyor ve okuraa talhatubunus musrifin, kad ufliha arkadaşlar yanlış yazılmış o çünkü bidamil hemzeti ve binail fiğeli, diyecek meçul olarak okutunuzda kad ufliha duydunuz mu onu değiştirelim kad ufliha hemzeti yani ve bina'il fi'li lil maf'ul fiilun olması demek meçhul sivasıyla olması demek yani uf biha ve ru'ya enhu qara al yani onun adinin pardon Talha Talha bin Musarrih Musarrifin اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَفْلَحُوا الْمُؤْمِنُونَ diye okuduğu söylenmiştir. Halbuki eğer fail açıktan geliyorsa, e, zahir olarak geliyorsa, e, fiilin zamiri açıktan gelmemesi lazım. Yani اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ olur ama eflahu olmaz. Çünkü vav var. Eflahunun faili vavdır. Bir de açıktan el gelirse olmaz. Yani açıktan fail aldığında fiil zamirini de e, açıktan almaz. Alal-i ibhami ve Tefsiri Böyle okunursa ne olur? Yani bazı istisnai durumlar olabilir. Bu da o istisnalardan biridir. El ibhami ve Tefsiri Önce kapalılık iflahu, iflah oldu, felah buldular. Kim? Bilmiyoruz. El müminuna denilerek tefsir edilmiş oluyor diyor. Al-ala lugati ya da اَكَلُونِي su, Yani bazı lehçelerde bu kullanılıyormuş. Çok örnek verilir. الْبَرَاغ۪يثُ pireler yani beni pireler yedi. Aslında اَكَلَتْنِ su demesi lazım. Ama ekeluni, اَكَلُوا Yani cemi ve müzekker sidasıyla gelmiş. Böyle bir lehçe var. Nahiv kitaplarında geçer bu. Bu da bir lehçedir, bir şivedir eğer eflehhu diye okunursa bu lehçeye göre okunmuş olur diyor. ثمَّ وَصَفَهَا اُلَا۪ي الْمُؤْمِن۪ينَ Daha sonra da bu müminlerin vasıflarını zikretti. Bir kavlihi şu ayeti kerimeyle. اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminlerin ilk sıfatı olarak bakın ne zikrediliyor? Namaz. Ama namaz da huşu içerisinde olmak. Ee, Haşyet ile huşu farklı şeyler. Haşyet e, saygı duymak, ürpermek, korkmak, huşu ilse tevazu göstermek, alçak gönül olmak, haddini bilmek, kul olduğunun bilincine vararak kılmak, mükellef, sorumlu bir insan olduğunu bilmek gibi. Vama ve ondan sonra bu elzînün fi salatîme atfedilenlerin tamamı bu müminlerin vasıflarından bahsediyor diyor. Vell huşu'u ne demektir huşu? minhum men minel min minel min ef'alil kulubi bazı alimler bunu efali i kulübten yani kalple ilgili fiillerden olarak düşünmüşler. Ne gibi? Kel khawfi ve rahbeti korkmak gibi rahbette yine aynı manada. ve minhum men ce'alahu min el cevarihi bazıları da bunu uzuvların fiilleriyle alakalı bir fiil olarak değerlendirmişler. Ne gibi? Kes sükuni hareketsizlik ve terkili iltifati ve herhangi bir yöne dönmeyi terk etmek gibi abesi yani boş işleri terk etmek gibi ve sakinlik tevazu korku ve alçak gönüllülüktür ولقد اختلف الناس في الخشوع. Bir konuda nas dedi alimler itiraf etmişlerdir. Hangi yönden hel huwa min faraidis salaten fi min fada'iliha. Bu huşu namazın farzlarından mıdır yoksa faziletlerinden midir bu konuda itiraf etmişlerdir. Hala kavlayni. 2 görüşe iki, iki görüş ayrılmışlardır. Kîle denildi ki as-sahihu <-evvelu> doğru olan birincisidir yani huşuun namazın farzlarından olmastır vakıle es-sani ikinci görüş doğrudur denildi ve daa Abdul Wahid ibn Zeyd icmaen ulema'i ale ennehu leysel abdi illa ma aqala min salatihi diyor ki ulema icma etmiştir ki kişinin namazdan elde ettiği Fayda, namazda düşündüğü, taşındığı, aklettiği ne varsa odur. Yani aklında namazdan geriye ne bir tür bir kazanım kaldıysa o kalmıştır diyor. Hakâhun ne saburiyu fi tefsiri? Ne bunu tefsirinde nakletmiş. Kale demiş ki daha sonra da ve mimma yedüllo ale cehpehade alqaul. Bu sözün doğruluğuna delalet eden delillerden birisi de şudur. Kavluhu Teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözdür. E felâ kuran Kur'an'ı düşünmezler mi? Tedebbür etmezler mi? Ve tedebburu, la yutesavvaru bidûnun hukufi al mâne Peki tedebbür diyor manaya vakıf olmadan olur mu? Mümkün mü? Manaya vakıf olmadan tedebbür düşünülemez. Dolayısıyla yani ayetleri okurken anlayarak, düşünerek, taşınarak okumak gerekir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an ayetlerini okurken ayetlerle tabiri caizse bir iletişime girermiş. Mesela Sebbih ayeti geldiğinde subhanallah dermiş. Mesela O Elhamdülillah derinde Elhamdülillah dermiş. Sahabiler anlatıyorlar. Say hadis kitaplarında Buhar'da, Müslim'de, Riyas halinde falan geçen bir hadistir. Peygamberimiz e, Kur'an'da tesbihle ilgili, zikirle ilgili ayetler mesela tekbir geldiğinde ve kebbirü tekbire Allahu Ekber derdi mesela diyorlar. Kâne yete'vvelül Kur'an'ı diyorlar. Yani Peygamberimiz Kur'an'ı böyle tevil ederdi. İşte Peygamberimizin Kur'an'ı tevhili bu. Pratik şeyler. Yani lüzumsuz yorumlar değil. Ne emrediliyorsa onu anında yerine getirmek. Ve <gülüyor> keda Yine şu sözü de öyledir. Aqimis salate li Beni zikretmek, beni anmak, beni hatırlamak için namazı kıl. Yani namaz sadece şekli ibadetlerden meydana gelmiyor diyor. Ve gafletu tu daddu zikra. Gaflet ise yani düşünmemek, zihnin başka şeylerle meşgul olması hatırlamaya mani'dir zikre zikremanidir. Bundan dolayı denilmiştir ki ve la tekum minel gafilin ayette gafillerden olma denilmiştir. Ve kavluhu hatta te'lemû mâ tekûlûne nehyun Başka ayette de sarhoşluyken namaza yaklaşmayın ayetin devamında söylediğinizi bilinceye kadar demek yine aynı şeye gelir. Yani söylediğini anlamak Namazda ne dediğini anlamak önemlidir. Ama diyeceksiniz ki hocam adam Arapça bilmiyorsa ne yapsın? Yapacak bir şey yok ama o da en azından o esnada Cenab-ı Hakk'ın azametini düşünebilir, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünebilir, cenneti cehenneme düşünebilir. Ama yani dikkatli bir şekilde dinlediğin zaman Kur'an'ı iyi okuyan bir Müslüman Arapça bilmese bile az çok konulara vakıf olur yani orada geçen kelimelerden nelerin anlatıldığını anlayabilir cennet cehennem işte peygamber isimleri vesaire bunlar geçtiğinde az çok konuyu tahmin edebilir var müstakri kufi humumid dünya dünyanın işlerine dalmış olan kişiye gelince bir menzil ya yani. bu kişi de aynı durumdadır yani namazla dünyanın işlerini düşünen adam da Aynı durumdadır. Vel lagvu. Peki ayette geçen lagv ne demek? Vel lezinehum anil lagvi mu'ridun diye zikrediliyor ya. Onlar lagv'dan da yüz çevirirler. Ne demekmiş lagv? Gâle z-zeccâcu İlk dönem tefsir ve lügat alimlerindendir z-zeccâç. Huve kullu batilin ve lehvin O her batıl her boş olan şeydir. Ve hezlin, her türlü şaka ve ve günah. Yani namazda bunlardan yüz çevirirler. Namazda ve namazın dışında tabi bunlardan yüz çevirirler. O ma la kavlu vel fi'li. Söz ve eylem cinsinden olup da güzel olmayan, hoş karşılanmayan her şey buna girer diyor. Ve katte katte me tefsiruhu fil bakarati. Bakarada bunun tefsiri geçmiştir. ve bana bana dedi ki, bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana demek bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana Ondan yüz çevirmek ne demek? İraz etmek. Tecennubuhum lehu ondan uzaklaşmak. Ve ademu iltifatihim ona iltifat etmemektir. Ve zahiruhu ittisafuhum bi sıfatil i'râdi anillagbi fî kulli levkât. Bu ayetin zahirinden anlaşılan şudur ki, insanlar bütün vakitlerinde bu laghıbdan uzak dururlar. Yani şimdi mesela Diyebilirsiniz ki bu mümkün mü yani 24 saat zikirle, tefekkürle, ibadetle geçirmek. Fakat diyor ki şevkani ayetin zahirinden anlaşılan bunlar bu lahıvdan 24 saat uzak dururlar. فَيَدْخُلُ vaktu السَّلَاتِ فِي ذَٰلِكَ دُخُولًا Namaz vakti ise yani namazda namazdaki hali itibariyle ise e, yani namazın namaz Halindeki durum ise evve, evleviyetle buna dahildir. Yani Müslüman her halinde e, lağvdan e, uzak durmalı ama hele hele namaz kılarken elbette ki öncelikle uzak durmalıdır. Kema duhu el cümletül ismiyetü. Peki bunu nereden çıkartıyorsun diye sorduğumuzda diyor ki isim cümlesinin bunu ifade ettiği gibi yani isim cümlesi ne ifade eder? genel kuraldır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi karşılaştırırken ne diyoruz arkadaşlar? İsim cümlesi şunu ifade eder, fiil cümlesi cümlesi şunu ifade eder diyoruz. Arapçası orijinal haliyle. Evet, isim cümlesi sübut, fiil cümlesi hudus ifade. Yani isim cümlesi sabitlik ifade eder. Mesela Zeydun alimun dediğimiz zaman. Zeyd alimdir yani alimlik artık onun her haline sıfat etmiştir ama Zeydun ya Zeydun ya la mesela Zeyd bilen biri yani o anda e, bilen birisi olduğunu mesela Zeydun katibum demek Zeyd katiptir her zaman onun görevi katiptir gibi algılan ama Zeydun yekti şu anda Zeyd bir şeyler yazıyor anlamına gelir. Şimdi bu ayeti kerime de Onlar lavdan yüz çevirenlerdir denildiğinde, bak çevirmektedirler de değil, çevirenlerdir isim olarak gelmiş. Dolayısıyla bu huduse değil, sübute yani daimiliğe delalet eder diyor. Bundan dolayı da yani onlar her halükarda bu lahvdan uzaktırlar manası çıkartılabilir diyor. Ve bina u hukmi ala zamiri ve hükmün zamir üzere bina edilmesi de yine bunun devamlılık ifade ettiğini, her halükarda olması gerektiğini gösterir. وَمَعْنَا فِعْلِهِمْ لِلزَّكَاتِ Peki devamında وَلَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاَعِلُونَ buyruluyor. Onlar zekatları fiil ederler. Zekatları yaparlar. Zekatı yapmak ne demek diyor? diyetuhum leha. Yani onların bu zekatı eda etmeleridir. فَعَبَّرَ عَنِ الْتَدِيَتِ بِالْفِعْلِ Burada Tehdiye kelimesi yerine fiil kelimesini kullandı. Niçinli anneha? لأنها... Çünkü bu mimma yastuku alehi alfiyelu. Çünkü yani e, bu tehdiye kelimesinin yerine fiil kelimesi de kullanılabilir. Ve muradu bi huna. Peki burada zekattan murat nedir? Elmasdaru. Yani zekat vermektir. Zekat vermek zekat verme fiilini yaparlar demektir. Niçin? Li ennehu as-sadiru anil faile. Çünkü o faizden bu işi yapan kişiden sadır olan şey zekat vermektir. Zekat verme işidir. Dolayısıyla burada zekattan maksat yani para değil doğrudan paranın kendisi ya da herhangi bir mülkün kendisi değil, e, o verme işidir, eylemidir diyor. Vakıil ancak başka bir görüşe göre yujuzun murad biha el bununla zekat verme değil de zekat verilen mal mülk neyse o kastedilir yani onlar e, zekat malını verirler manasına gelir diyor ama o da bir muzaf takdir etmek gerekir ala takdiri mudafin bir muzaf takdir etmek gerekir ey veldininhum li tadiyetiz zekati orada li tadiyetin zekatı çıkmış ama لِتَدِّيَتِ zekati Daha doğru olsa gerek. Yani bir e, lam değil de elif lam ne oluyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِتَدِّيَتِ الزَّكَاتِ Yani onlar e, zekatın e, edasını yerine getirirler. Yani e, verilmesi gereken şeyi verirler manasında. Yani birincisinde zekat verme manası kastedilmiş. Zekattan ikincisi de zekat verilen zekat olarak verilen mal kastedilmiş. Vellezina hum Onlar namuslarını korurlar. El farcu farç kelimesi e aslında yutla fa ala ferc er vel mer'ati hem erkeğin hem de kadının cinsel uzvuna denilir, kullanılır. Erkek için de, kadın için de kullanılır. Ve mana hifzihim Peki. bunları korumak ne demektir? Ennehum mumsikuna laha bil <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Bunlara etmeleri demek yetinavecekullah <gülüyor> ve Onları iffetle tutmak, onlara iffetle sahip olmak demektir. Peygamberimiz Hazreti bir hadisine buyuruyor yani ben yapmenni beyne lehyehi ve beyne Yani iki dudağı arasındakinden ve iki bacağı arasındakinden yani e, ağzından e, ve e, tenasül organımdan bana gar o konuda bana garanti verene ben ben de cenneti garanti ederim görüyorsaydı hadiste o kadar önemli hele günümüzde herhalde imtihanın e, en büyüklerinden biri bu olsa gerek. Allah cümlemize o imtihanı kazanabilmeyi nasip eylesin. Amma <gülüyor> la Yani kendilerine helal olmayan şeylerde onu iffetle tutabilmek demektir. ile <gülüyor> Denildi ki ve mura Burada yani namuslarına e, sahip çıkarlar, korurlar daha doğrusu iffetlerini korurlar derken kadınlardan ziyade erkekler kastedilmiştir diyor. Hal satan özellikle dunen nisa'i kadınlar değil. Peki delilin ne? Bir delili kavlihi illa ala azvarcim ama merke te Çünkü ayetin devamında deniliyor ki eşleri ve sahiplerinin sahip oldukları yani cariyeler köleler hariç Peki bu nasıl delalet eder? Bu ayetin kadınlarla değil de erkeklerle ilgili olduğuna. <gülüyor> Bir saniye. <gülüyor> üşüdüm de. <gülüyor> e, bu ayet-i kerime neden illa ala ezvacihim ayeti neden bir önceki ayetin erkeklerle alakalı olduğuna delildir? Şundan dolayı diyor. lil icmâ'i icmadan dolayı. Hangi konuda? Alâ ennehu la yehillü lil-mar'ati. Çünkü kadın için caiz değildir. Helal değildir. Ney? en yataaha men temlikuhu kadının sahip olduğu kölesinin kadın ile e, cinsel ilişkiye girmesi caiz değildir. Yani erkek eee cariyesiyle e, istifra hakkı vardır eğer cariyesi evli değilse e, bekar ise cariyesiyle istifra hakkı vardır ama bir kadının erkek kölesiyle birlikte olma hakkı yoktur diyor. Dolayısıyla burada illâ al-ezvâcime evmâ mereket bunu anlıyoruz. Çünkü kadın kölesiyle birlikte olamaz ama erkek birlikte olur diyor. Bu makul bir izah. Yani bundan dolayı velenamru fuc'im hafızun erkeklerle alakalıdır. Kalel <gülüyor> Ferra Ferra diyor ki inna alâ fi kavlihi illâ alâ ezvâc. Buradaki alâ <gülüyor> harfi Bima'na min. Min manasındadır. İlla min ezvacihim. Yani hani korumak ya, hafızun, aslında min gelmesi lazım. Yani eşleri, karıları ve cariyelerinden korunmaları hariç demektir. Yani onlarla alakalı böyle bir e, korunma mecburiyetleri yok demektir diyor. Ve zeccacu zeccâcu, zeccâç diyor el-ma'na yulamuna fi itlaqi ma huzira alayhim yani onlar e, kendilerine yasak olan huzira ala yasak kendilerine yasak olan şeylerin e, mutlaklığı konusunda levme derler devamında ne geliyor so umiru yani kendilerine yasak olan şeyler konusunda mutlak olarak kınanırlar. Yasak olan şeylerde. Ancak اِلَّا عَلَى فَاُمِرُوا بِحِفْضِهِ O zaman e, korumakla emredildiler. İffetlerini namusa. Illa alâ azvacihim. Ancak eşleri hariç. وَدَلَّ mahzufi الْمَحْذُوفِ ذِكْرُ fi فِي آخرil Bu hasfedilen az önce söylediği kısım var ya ona delalet eder ne ayetin sonundaki e, lev kelimesi diyor fe innahum gayru diyor ya çünkü onlar kınanmaz kınanmazlar kısmı buna delalet eder vel cümle tu fi mahalli nasbin cümle mahallen mansuptur alel hali hal olarak cümle mahallen mansuptur Vakıle denildi ki innel istisna illa al azwajih marya oradaki istisna minnef fil irsalil mafhum min al bu hıfz kelimesinden koruma manasına gelen hıfz kelimesinden anlaşılan irsal yani göndermek salı vermek manasına geliyor. Rahat bırakmak, serbest bırakmak. Ey, la yursilunha, ala ahadin illa ala ezvacihim. Yani onlar ferçlerini e, serbest bırakmazlar, e, rahat bırakmazlar. Ancak e, eşleri, hanımları müstesna demektir diyor. Kile, denildi ki el-ma'na illa valine ezvacehum ve kavvamine aleyhim. Yani onlar sadece hanımlarına e, hanımların üzerine idare ederler, kavandırırlar demektir. Yürmin kavlihim kane fulanun ala fulanetin, filanca falanca üzerine hakimdi. Falanca kadın üzerine hakimdi. Güç, kudret sahibiydi. Fatate anha fa khalafa alayha e, öldü. Yani o erkek öldü. Kadın hayatta kaldı ve o kadının e, bakımını da onun yerine bir başkası üstlendi manasına gelir diyor. Ol makna mana şöyle olur. Enhum li furucihim hafizun fi jami'i'l ahvali. Onlar her hallerinde namuslarına iffetlerine sahip çıkarlar. Illa fi hali ve mutasarrihim. Sadece e, onlar ee, evlilik durumlarında ve e, e, cariyelerle e, birlikte olduklarında ancak kınanmazlar. Eşleriyle birlikte olduklarında ve cariyeleri ile birlikte olduklarında ancak kınanmazlar deniliyor. Bu cümle tu. "Evma meleke teimanum." Evma meleke teimanum cümlesi fi mahalli cerrin ve hala mecburdur ne olarak atfen ala ezvarcimiz ezvarcimiz maatuftur. ve ma burada ki ma mazdariyetun mazdariyedir yani ev ma melekete imanıhum mazdariyedir diyor mazdariyi olursa o zaman mazdar hali alınır yani ve ma melekete imanıhum el mülk mastar alınır. Ee, ama oradaki ma daha çok yani mevsule manasındadır. Yani mevsul olması daha makul görünüyor. Vel muradu bizalike bu memleket eimanuh. Yani maksat kimlerdir? El u cariyelerdir. Sahillerinin altındaki yani sahillerinin sahip olduğu kişiler ne demektir? Eee köle kölel, cariyeler daha doğrusu. El ima, emek kelimesinin çoğulu. Peki, o zaman şöyle soruyoruz. Ma, ismi mevsulü. E, akıllılar, insanlar için mi kullanılır? Akılsız varlıklar için mi kullanılır? Akıllı varlıklar için Arapça'da hangi e, i̇sim isim mevsuru kullanıyor men kullanılıyor değil mi men men kullanılıyor ma akılsız varlıklar için kullanıyor peki burada cariyelerden bahsedilirken neden men değil de ma kullanılmış diye sorarsan derim ki diyor يعبر عنها بما التي لغير العقال Akılsızlar için kullanılan ma ile burada ayet bahsetti, zikretti onların için bu yorumuna pek katılamayacağım Şerkan'ın çünkü diyor li ennehu o cariyelerde içteme afihi onlarda onlar da iki kusur bir araya gelmiştir birincisi el unuhtetu kadınlık el munbiatu an kusur akli ki bu kadınlık, dişilik e, akıldaki eksikliği, kusuru meydana getirir. Yani e, aklı kısa olduğundan dolayı kadınların bir bu var diyor. Bir de ikincisi وَجَوَازُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ف۪يهِنَّ كَسَائِرِ silai Silah, silah kelimesinin çoğulu. Yani ticari meta demek. Diğer ticari metalar gibi Cariyeler de satın alınıp e, satıldığı gibi, satın alındığı gibi e, onlarda da sanki bir nesne gibi böyle bir durum var. Bundan dolayı diyor. Hem kadın hem de alınıp satılan bir meta gibi olunca diyor onun için men yerine ma kullanılmıştır. bir بِهَذَيْنِ الْاَمْرَيْنِ Öyle olunca diyor bu iki sebepten dolayı onları مُجُرَ غَيْرِ الْعُقَلَىٰي akılsızların yerine koydu. Bu yoruma katılmıyorum. Çünkü e, evet siz bayan olarak katılmıyorsunuz. Ben de erkek olarak katılmıyorum. Bunun bayanlıkla erkeklikle alakası yok. Arapçada e, ma'nın pek çok kullanımı manası var. Mesela e, Kur'an'da da yani bırakın erkekleri Allah için bile men değil, değil de ma isim mevsulu kullanılıyor Allah için bile. En basitinden Kafirun suresinde ve la entum okuyun ma abud. Siz ibadet etmiyorsunuz neye? Ma o şey ki abudu ben ibadet ediyorum. Benim ibadet ettiğime siz ibadet etmiyorsunuz. Yani aslında ve la entum abidun men a'bud olması gerekecek. Fakat Allah için men yerine ma kullanılıyor. Burada, buradaki ma mevsufedir diyebilirsiniz. Başka yorumlar da yapılabilir. Ancak öncelikli olarak şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'de men yerine ma kullanılmıştır. Allah Teala için de Mesela başka bir örnek vereyim. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şem suresinde. Nefse ve onu yaratana, onu tesviye edene yemin olsun ki... <gülüyor> yazdınız. Bilgimiz olmuş oluyor. Faydası da bu. En azından bilgimiz olmuş oluyor. <gülüyor> evet. Şimdi... Arkadaşlar biraz heyecanlandığınızı anlıyorum. Beni dinliyorsanız değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de men yerine Allah Teala için bile ma kullanılıyor. Bak kafirin suresinde var. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ Şems suresinde var. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Nefse ve onu yaratanı. Yani ve وَمَنْ سَوَّهَا Nefsi kim yarattı? Allah'tan başka yaratıcısı mı var? Allah için bile ma kullanılıyor. Dolayısıyla eee burada kadınların akıl kusurundan falan değil mesela aynı şey fanki hu ma taabe kum minenisi aymasıne vosulase varuba o ayetin tefsirinde de yapılır fanki hu nikahlanın ma taabe kum o şeyleki sizin için hoş olmuştur minenisi ayi kadınlardan kadınlardan hoşunuza gidenlerden ikişer üçer dördel alın alabilirsiniz orada da yine men değil ma kullanılmıştır tefsirlere bakın bir kısmı der ki neden men değil de ma kullanılmıştır? Çünkü kadınların aklı eksiktir. Bu ayet kadınların akıllarını eksikliğine işaret ediyor der. Halbuki ma, men yerine ma kullanılıyor. Bu bir İkincisi de Arapçada mai mevsufe denen bir şey var. Bir mai mastarıye var, mai mevsule, bir de mai mevsufe. Mai mevsufu şu demek, ondan sonra gelen kelimeyi sıfat gibi düşünüyorsun. Mesela "fenki huma taberekum minen nisa" demek hoşunuza giden kadınlar diyor ya. "Fenki at-tayyibat minen demektir. Kadınlardan güzelleriyle hoşunuza gidenlerle evlenin demektir. Ee, bunun gibi e, bir birtakım teviller yapılabilir. <gülüyor> Gördüğünüz gibi gribi tam da atlatmış sayılam yani. Ama geçen hafta gerçekten ben burada çok berbattım. Bilmiyorum görüntüm size nasıl geliyordu ama. Yani 2-3 paket serpak bitirdim burada. <gülüyor> evet. fa'cra hunna mujra gairu ukaladatik ve cümletu fe melumin bu cümleye gelince diyor nedir bu ta'lilun sebeplilik bildirir gerekçe bildiriyor neyin gerekçesini li ma daha önce geçen şeyin gerekçesini mimma mimma la yecibu aleyhim hifzu furujihim minhu yani kendilerinden ferçlerini korumak, sakınmak zorunda olmadıkları kişileri açıklıyor. Yani bunlar kınanmazlar çünkü eşiyle birlikte olan insan niye kınansın? فَمَنِبْتَغَا وَرَا اَذَٰلِكَ Fakat kim bunun ardına düşer, bunun ötesine heveslenirse bu bunun bunu aşmak ister, tecavüz etmek isterse bu noktayı, bu haddini aşarsa ya bu helal dairesi var. Helal dairesinin dışına çıkmak isterse faulaykehumul adun işte onlar hadlerini aşanlardır, sınırları aşanlardır. El işarete ila ez zevcati ve Bunlar eşlere ve eee cariyelere işaret eder. O <gülüyor> manul Adulenin manası nedir? El ila ma la Helal olmayan e, yere e, geçmek, sınırı aşmak demektir. Fesemma subhanahu men ma la yahillu adiyan. Allah Teala bu, bu ifadeyle kendisine helal olmayan bir kimseyle e, birlikte olan kişi için adi kelimesini yani haddini aşan ifadesini kullandı. Ve vera'a huna bi ma'na Burada vera'a kelimesi siva demektir. Yani bunun dışına kim geçerse demektir. Wa hu'l maf'ul ibtaga. Fe men ibtaga de vera'a kelimesi ibtaga fiilinin mef'ulüdür. Karz ziccacu ey المجاوزون ile قال الزجاج فمن ابتغى ما بعد ذلك yani bunun ardına kim düşerse kim onu isterse فمفعول الابتغاء محذوف ووراء الظرف o zaman diyor, burada İbtihanın mefulu mahzuftur ve vera kelimesi de zarftır. Zarf, yani mekan zarfı, kim bunun ötesine. Ama mani açısından hemen hemen, yani Türkçe'ye çevirirken çok ciddi bir fark olmaz. dellet هَذِهِ الْاَيَتُ Burada önemli bir konuya parmak basıyor. Ee, bu ayet delalet eder. Son zamanlarda da, özellikle 17 Aralık e, öncesi ve sonrasında epey gündemde olan bir kelime ala tahrimi nikahil müt'atihi. Müt'a nikahının haram olduğuna delalet eder. Peki o zaman size bir soru. şevkani Zeydi'ydi demiştik. Zeydiyede de Şia'nın bir koludur. Şia'da müte yok muydu? Şevkâni nasıl müte'nın haram olduğunu söylüyor. Sonra değiştirirken derken Şia'da müte var. Şia'da müte var. Zeydi'lik de Şia'nın bir kolu. Hayır, Şevkani değişmedi. Yani değişti derken bu konuda değişmedi. Zeydilik de, Zeydiye'de de, de müteah haramdır. Yani dedim ya, Zeydilik e, Şia'nın kollar içerisinde Ehl-i Sünnet'e çok yakındır. Yani fıkıhta, Hanifi mezhebine çok yakın e, ve müteah konusunda da diğer Şiilerle e, problemler. <gülüyor> Dolayısıyla bakın bu, bu güzel bir örnek oldu. Zeydiye'nin mütah'ı e, haram gördüğüne dair. <gülüyor> وَاِسْتَدَلَّ bazı بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ اِسْتِمْنَائِ Ve bazı alimler bakın burada değiştirdi. وَاِسْتَدَلَّ dedi. Kendisinin görüşü olarak vermiyor. وَقَدَّلَّ تَذِلَا يَتُ derken kesin olarak ayet mütah'ının haram olduğunu işaret eder diyor. Ama onun akabinde de diyor ki bazı alimler bu ayetle istimna'nın yani mastürbasyonun haram olduğuna delil getirdiler. Kendi görüş olarak vermiyor ama bakın burası enteresan. Lennehu min el-bara'i de Çünkü diyor bu anlatılanların ötesine taşmaktır bunlar her ikisi de. Fakat cemana fi zalika risalatan bu konuda bir risale yazdık. Semmeynâha bulûğal munafi fi hukmil istimna. Bu şekilde isimlendirdik. Mastürbasyon konusunda böyle bir risalesi varmış. Dediğimiz gibi Şevkâne'nin risalesi, risaleleri çoktur. Ve zekârnâ fîhâ edilletel men'i vel Ve bu ayet, bu risalemizde diyor, Neden men etmiş alimler onların delillerini verdik. Caiz görenler neden bunu yapmış? Caiz görmüşler delillerini verdik. وَتَرْجِحِ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا Ama sadece bu deliller iki tarafın delillerini verip bırakmadık diyor. Hangi görüş tercihe şayan ise onu da tercih ettik diyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ bu ayet kısmıdır ve in o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Kara el cumhuru li emanatihim bil cem'i Cumhur-ü ulema bu ayeti cemile, emanat şeklinde okudu bu kelimeyi. Ve kara ibn bil ifradi. i̇bn kesir ise müfred olarak okudu. Emane olarak. Vel emanetun neymiş emanet? Ma yu'temenûne aleyhi e, Emanet olarak verilen şeydir yani güvenilen, üzerine güven duyulan şeydir. وَالْعَهْدُ مَا يُعَاهِدُونَ عَلَيْهِ e, Ahit de üzerinde sözleştiren şeydir. Min جِيهَةِ سِللّٰهِ سُبْحَانِهُ اَوْ جِيهَةِ İster Allah cihetinden olsun, ister kullar cihetinden olsun, bir şey üzerine sözleşmektir, söz vermektir. وَقَدْ جَمَعَ الْعَهْدُ وَالْاَمَانَةُ كُلَّمَا يَتَحَمَّلُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ اَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا Burada ahd, yani söz ve emanet kelimeleri insanın din ve dünya konusunda yüklendiği her şeyi e, cem eder, diyor. وَالْاَمَانُتُ اَعَمُّ مِنَ الْعَهْدِ Emanet, sözden daha umumidir. فَكُلُّ <gülüyor> عَهْدٍ Emanetun. Her ahit emanettir. Ve ma'na ra'une. Burada ra'un riayet etmek kökünden geliyor. Riayet ederler ne demek? Hafizune. Korurlar demektir. Vellezinehum ala salavatihim yuhafizun. Onlar e, namazları konusunda da e, muhafızdırlar. Yani namazları konusunda da hassastırlar namazlarını korurlar, gözetirler. Kara el Cumhuru salavatim bil cem'i ee, Karilerin ekseriyeti cem'i silahsıyla salavatim olarak okudular. Vakara kara hamzetu vel salatihim Bunlar bil ifradi müfret olarak salatihim diye okumuşlar. Ve men kara bil ifradi fakat erade ismel cinsi müfret olarak okuyanlar bundan Cins ismi kastettiler yani namaz cinsini kastettiler. Belli bir namazı değil de namaz cinsini yani namazını böyle düzgün kılarlar manasında. وَوْفِي مَعَنَ الْجَمْعِي Cins isim olunca da yine cemi manasındadır. tu عَلَى الصَّلَاتِ Peki salata muhafaza, salatı muhafaza etmek, salatı gözetmek ne demek? Ne demek? korumak ne demek? ikametuha, onu dosdoğru kılmak, vel muhafazatu aleyha fi evkatiha. Ve vakitlerinde kılarak buna ziyaret etmek, vakitlerini gözetmek, vakitlerinde kılmak, ve itmami rükûiha, itmami değil de itmami olacak, ve itmami rükûiha ve sucûdiha ve kiraatihâ öküyorsunuz, secudunu, kıraatini tam yapmak. Vel meşru'i min zikarlarha ve namazda meşru olan zikirleri yapmak, tesbihatı, subhanarabbiyel azim, subhanallah yüce alea gibi bunları yapmak demektir. Sınna medaha subhanahu haula'i sonra bütün bunlardan sonra Allah Teala onları şöyle methetti diyor. Tekale ula'ike humul varisun. İşte varis olacak olanlar onlardır. Ey, el ahqa bi an yusammou bi ism işte bu isimle yani el, el ismiyle anılmaya layık olan onu hak edenler bunlardır peki bunlar varisler neye varisler Sınma bayyana el bi kavlihi şu ayette de neye varis olduklarını açıklamıştır diyor اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوُسِ Onlar firdevse varistirler. Firdevs nedir? وَهُوَ اَوْسَتُ الْجَنَّةِ Cennetin ta ortasıdır, en güzel bir yeridir. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ فَاسْعَبُوا الْفِرْدَوْسَ Allah'tan cenneti istediğinizde firdevs isteyin, en yükseğini isteyin. Yani kulluğun en yükseğine talip olun. En iyisini yapmaya çalışın. Kemal Sahha tefsiruhu, bize alık'e, ee, onun bu şekilde tefsiri e, sahih olmuştur. Bu fihi siaraun istiqqahim, al-firda'u saba' amalihim. Bunda onların e, firda'ul amelleriyle layık oldukları. Yani amelleriyle bunu hak ettikleri konusunda da bir istare vardır diyor. Zeydiye, Mutezileye yakındır. İtikadi konularda onu da söyleyelim. Tıpkı Şia gibi, Şia da Mutezileye çok yakındır. وَقِيلَ mana Denildi ki, مَعْنَا اَنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنَ الْكُفَّارِ مَنَازِلَهُمْ Onlar kafirlerin evlerine varis olacaktır. Hay فَرَّقُوهَا عَلَى لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مَنْزِلًا فِي, الجنة في النار. Çünkü Allah Teala insan için bir cennette bir de cehennemde bir konak yaratmıştır. Bu bir mana, zayıf bir mana, zayıf diyorum. yorum. Ve müminler de kafirlerin o cennetteki konaklarına varis olacaklardı şeklinde yorumlayanlar da olmuş. Ve lafzul firdevsi lügatun, rumiyetun ve Firdevs kelimesi diyor aslında Rumca bir kelimedir. Ama Arapçalaştırılmıştır. ile bir başka görüşe göre Farisiyetun, Farsçadır. Vakıyla Yetun. Abeşcedir diyen de oldu. Bakı ile hiye arabiyyetun. Arabçadır diyen de yani köken itibariyle Arapçadır diyenler de oldu. Ve cümletuhum fiha halidun fi mahall nasbin ala halil muqaddarati. Hum fiha halidun, الذين يرثون الفردوس. Hum fiha halidun diye geliyor devamı. Peki fiha halidun cümlesinin irabı nedir? Mahallen mansuptur. Neden mansuptur? E, mukadder haldir yani. Onlar orada sonsuz oldukları halde kalacaklar. Sonsuzluğa kadar kalacaklar manasında. Ev muste'nefetü la mehallelahu ya da istinah cümlesidir. O zaman da İrab'da mahalli yoktur. Peki halidine <gülüyor> fiha ne demektir? Halidine <gülüyor> çok uzun bir süre kalmak mı? Yoksa sonsuzluk manasında mı? Ve mânel hulûdi ennehum yedûmûne fiha Orada devamlı kalacaklar manasındadır diyor. La يَخْرُجُونَ minha Oradan çıkmayacaklardır. وَلَا yamutuna fiha Ve orada ölmeyeceklerdir. وَتَعْنِيثُ الدَّم۪ير۪ Peki şöyle bir soru soruyoruz yine. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ firdevse denildi. Firdevse varis olurlar. Devamında da denildi ki هُمْ fiha خَالِدُونَ Onlar orada yan kalacaklardır. Firdevs, müzekker mi, müennes mi? Müzekker değil mi? Mühendislik alameti yok. Ama hün fihi demedi de hün dedi. Neden? diye sorduğumuzda müfessirimiz diyor ki ve te'nithu damiri fihi değil de fiha gelmesi ma'a ennehu raci'un ile firdevs. Halbuki bu ha zamiri firdevs'e racidir. Niye müzekker değil mühendis geldi? Le'ennehu bimane cenneti. Çünkü cennet manasındadır. Yani de cennet manası olduğu için Cennette müennes olduğu için müennes zamir kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakınız, dirayet tefsiri bölümü bitmiş oldu Şevkani'de. Şimdi rivayet kısmı geliyor ve dengeli olarak yapıyor. Bu rivayet kısmının herhalde tamamını okuyamayacağız. Bakalım ne kadar okuyabilirsek. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ اِبْنُ حُمَيْدٍ وَالتِّرْمِذ۪يّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعُقَيْرِيُّ وَالْحَاكِمُ ve sahihahu Hakim de müstedrekinde bunu e, rivayet etmiş ve tasih etmiş. Yani e, tasih derken sahih olduğunu belirtmiş. E, Buhari'nin şartlarına göre. Ve Beyhaki fi'd-delail, delailde ve Riyahu fi'l-muhtarati an Umar b. Hattab. Hazreti Ömer'den naklediliyor. Biraz okuyalım. En azından şu sayfayı da okuyalım. Öyle bırakalım. Devam edelim değil mi arkadaşlar? Kale. Yani en azından rivayet tefsirinde nasıl yapıyor. Örneklerini görelim. Kâne iza unzile alâ Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem el Efendimiz Aleyhisselatü vahiy geldiğinde yusmeû inde vecihî ke nahli böyle bir arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu vahiy geldiğinde diyor. Feznele. Feznellahu alayhu Bir gün Allah Teala ona bir vahiy gönderdi. ne saaten. Bizde bir saat bir, bir müddet bekledi. Burada saaten demek Türkçedeki bir saat yani 60 dakika demek değildir Arapçada. Hele o günlerde kullanılan saat bir müddet bekledi yani. Bir süre bekledi fesrrie anhu ve vahiy kesildi fastakbel kıblete bunun üzerine peygamberimiz kıbleye döndü fakale ve şu duayı yaptı Allahumme zidna ve la tenqusna Allahum artır eksiltme ve ekrimne ve Bize tuhina bizi bizi mükerrem kıl değerli kıl bizi aşağılama aşağılıklardan eyleme ve atina ولا تحرمنا bize ver bizi mahrum bırakma vasirna ولا تؤثر علينا bizi sev bizi tercih ettiğin kullarından eyle bizi sevilmeyenlerden tercih edilmeyenlerden eyleme ve ardina ورد عنا bizi kendinden razı kıl ve bizden razı ol dedi amin diyoruz sünne kale sonra dedi ki la kad unzile alayye ashur bana 10 tane ayet indi ki men akamahul cennet kim bunları tastamam yerine getirirse cennete kesin girer. Sümme mu'minun. Hatta ashra mu'minun diye başlayarak ilk 10 ayeti okudu. Şimdi bakın rivayeti verdi Şevkani. Şu anda ise bu rivayetin senediyle ile ilgili bir tahlil yapıyor. Diyor ki: "Wa fi isnadihi Yunus bin el Böyle bir rivayet verdim ama diyor bunun senedinde bir problem var. Yunus denen adam var diyor. Karen Nesai Yunesai dedi ki: "La na'rifu ehaden rawaahu anib bi Şihab illâ Yunus bin Süleyman Bu hadisi İbnü i Şehab el-Zühri olsa gerek. Ondan ancak Yunus bin Süleym'in naklettiğini biliyoruz. Başka kimse nakletmemiştir ondan diyor. Peki kim bu Yunus? An-Yezide b'ni Bâbe Nûse Kâle kulna li'â işe atladık galiba. Evet. Bir saniye bir satır atladık. Ve Yunus'u lâ ne'arifuhu Bu Yunus ise bilinmeyen birisidir diyor. Yunus'u tanımıyoruz. E tanımayınca problem var tabi. Eğer e, meçhulü'l hal ve meçhulü'l ayn denir. E, eğer kim olduğu bilinmiyorsa bir ravi'nin bir kim olduğunun bilinmemesi var. Meçhulü'l ayn. Bir de durumunun bilinmemesi. Yani adam biliniyor ama güvenilir mi değil mi bilinmiyor. Ona da meçhulü'l hal denir. Meçhulü'l ayn olan kişiden hadis rivayet etmek bunun hadislerini güvenilir, kabul etmek mümkün mü? Yani güvenilir, kabul edebilir etmeyebilir etmememiz mi gerekir? İhtilaf var. Muhaddislerin çoğu kabul etmezler. Ancak Hanefiler bu konuda enteresan bir şekilde diyorlar ki ravi meçhul bile olsa, yani bir tek ravi meçhul ise problem değil, o hadisi alırız diyorlar. Ancak ekseriyet muhaddislerin ekseriyeti, ايه مجهول العين olan یا مجهول الحال olan بالرابي varsa او هدس فهي قبولت واخرج البخاري في الادب المفرد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصحهه وابن مردويه یا مردويه یا مردويه والبيهقي في الدلائل عن يزيد باب نوسى قال Kullanağı Aşe'te Hazret Sorduk. Keyfe Nasıl? Nasıl? Nasıl? sallallahu aleyhi Nasıl? sellem? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? el Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Peygamberimizin ahlakı Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? suratel mu'minun. Mu'minun suresini okuyorsunuz değil mi dedi. Kadefleha'l mu'minun. Ve sonra onu okumaya başladı. fakara hatta belegel aşra. İlk 10 ayeti okudu. Orada bitirdi ve dedi ki fakalet hâkezâ kâne kulu rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselâm'ın ahlakı böyleydi dedi. Ve akreca Sa'idu ibn Mansûr'in. وَبْنُ الْجَرِيلِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنْيَ عَنْ مُحَمَّدِ İbn-i قَالَ نُبِّئْتُ Bize haber verildi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken ilk dönemlerde böyle gözlerini yukarıya kaldırırmış, semaya bakarmış böyle. Bazılarımızın yaptığı gibi ile es Göğe kaldırırdı. Bunun üzerine bu ayetinde yani, el-lezenem fî salatim demek, haşa'a tevâda'an zelle manası var ya, alçalmak yani kafalarını yere eğerler, yere eğerek kılarlar. Huşu içerisinde kılarları, kafalarını, başlarını yere eğerek, gözlerini yere eğerek kılarlar manasına gelir diyor. Fenezret, bunun üzerine bu ayet indi, el <gülüyor> Anladık değil mi? Yani buradaki huşu'dan maksat başı ve gözü yere eğmek diyor. Ve yine aynı rivayeti ondan maktede şapdırızak ve zade ama şöyle bir ziyade yapmış. Fa bir farama Bu ayet kerimeyle Allah Peygamberimize sanki huşuyu emredince Peygamberimizde ne yaptı? mescit dediği buradaki mescit secde edilen yer demektir. Cami anlamında değil. O zaman bakışlarını böyle yere indirdi. Secde ettiği yere baş, bakışlarını çevirdi bu ayetten sonra. Wa ahraja anhu. ve kalktığında nazara hakeza bu hakeza şöyle şöyle bir bakınırdı diyor. Yeminen ve şimalen biraz sağa sola bakınırdı başını yukarıya çevirdi. fenezalet ellezinehum fi salati mhashuun fehana ra'sehu. Ellezine fi salati mhashuun ve yatinje başını yere çevirdi artık. Furvi'an hum min turuqin mursalan hakeza yine başka tariklerden de mursel olarak nakledilmiş. La akhracehu el hakimu وصحّحهو. yine hakim müstedrekinde bunu nakledip sayı olduğunu belirtmiş. Mabnu Mardaway Murdaye Murdaye Marduye ve fi salla rafa basa'rahu peygamberimiz namaz kılarken dönemlerde başını yukarıya kaldırırdı, göğe kaldırırdı. Fe üzerine bu ayet nazil oldu. <gülüyor> Bu ayet nazir olduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başını yere çevirdi. Devam etmek isterseniz edebiliriz. İki, sa iki sayfa mı kaldı ama çalışan arkadaşlar da var. Ee, İlitam'da. Artık saat on bir oldu. Ee, burada kalalım bence. İlitam'da. Ee, Gördüğünüz gibi bakın dengeli. Yani dirayet kısmı ile rivayet kısmı dirayet birazcık daha fazla gibi. Ama yine de yani dengeli bir şekilde vermiştir. Ve yine neyi gördük uygulamalı olarak? Rivayetlerin senetleri üzerinde tahlil yapıyor. Rivayetlerin senetleri üzerinde tahlil yapmıştır. Dolayısıyla mesela tabelinin yapmadığı bir şey yapmıştır. taberi bunu hemen hemen hiç yapmaz. Rivayetleri verir. Geçer. Evet arkadaşlar. Burada kalalım. Çünkü yani 11'i de zaten bitirmemiz gerekiyor. 5 dakika kaldı. İlitam'dan da çalışan arkadaşlar var. Ee, sorusu olan var mı? Bu Dost TV'de Yoldaki İşaretler diye bir program varmış. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yeni başlamış galiba. Bu cuma günü akşam 20.40 ile 22 arasında ee, orada o programın konuğu olacağım canlı yayında ee, stüdyolar Ankara'daymış oraya gideceğiz duydunuz mu program programı arkadaşlar Dost TV'de ee, evet eğer vakti olanlar varsa Cuma günü Cuma akşam 20.40'da 22 arasında e, orada olacağız canlı yayında Müsait olanlarla oradan da görüşebiliriz diyeyim. Sorusu olan var mı? Konu Hazreti Meryem. Programın adı Yoldaki İşaretler imiş. Yeni başlamış bir program. Dost TV'de. Cuma akşamı 20.40'da Hazreti Meryem. Benim Hazreti Meryem'le alakalı bir makalem vardı. işaret tefsirlerde Hazreti Meryem diye. Onu okumuşlar, beğenmişler. Onun üzerine davet ettiler. Peki arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Esselamu Aleyküm.